Kulun hepsin zayikatu'l bil rabbil bil la ve cefa'at ankum es-su'i ila hawli ve Allahu teala ve tecaddis hazretlerinin birçok kanunları vardır.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 Sevenleri kendi köylerine taşımak için Onlar da delili ettiler ama Sevdiklerinden ettiler 6 ay sonra çıktı kefenin hiç leke yok Evliyaullah çürümez Yakında vefat etti En yakında Hacı İhsan Efendi var Ada pazarında hizmet yapan Eskiden Hacı İhsan Efendi Hafız, alim, takva Büyük adam idi Tabi kaç ay evvel Kimin haberi o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 Ne buyurdu Rabbimiz Estaizu Billah? Yevme yed'ûkum fetestecibûne <Sessizlik> bihamdihî ve tezunnûne ille bistum illâ kalîlâ kullarım sizi davet ettiğim zaman kabirlerinizden kalkın diye dünyada zikret edenlerden iseniz Sübhanallâhi ve bihamdih diyerek davetime icabet edeceksiniz kabirlerden çıkacaksınız.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 ama adam sabah sağlam bakıyorsun öldü şahadet getirmedi yandakiler bir şey duymadı bu adama ne diyeceksin bu garantici anneme gitti diyebilir misin diyemezsin çünkü hali hayatında sahatinde imanlı diye. ben inanıyorum Allah'a Kuran'a helala inanıyorsa harama inanıyorsa bu çalgı haramdır efendim işki haramdır fuhuş haramdır ama ben nefsime malik olamıyorum günaha düşmüşüm Allah affetsin derse ehli sünnete göre buna kafir diyebilir misiniz diyemezsiniz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 sarkıttı ayakkabıyı kuyuya çekti birkaç defa işte ayakkabının kadar su tutuyorsa köpeği su vardı içirdi suya kandırdı fe şekerallahu ve Kafir ghaferallahu leha Allah o kadına teşekkür etti ve onu ahvetti hadi bakalım şimdi de ki ya bu da nasıl af oldu böyle ya bunu da kim affetti ya sana mı soracak Allah kulunu affederken ya la üs'elü amma ef'alvun müs'elun yaptığından sorulmayan bir Allah'tır Celle Celaluhu biz sorulacağız ona bir şey soramayız o yapar İmanı olanı bir bahaneyle ne yapabilir? Affedebilir mi? Edebilir. Ama imanını kurtaramayanı affetmeyeceğini ne yaptı? Haber verdi Kur'an'da. İnna Allah لَا يَغْفِرُهَا يُشْرَكَ bihi. Allah kendine şirk koşulmasını affetmez. Ortak koşarsa helala haram der, harama helal der, şerahatı inkar eder. 20. asrda şerahat olur mu? He şerahata düşmanlık eder bu. Kur'an'la hatini inkar etmiş olur. Onlar affetmeyeceği kesin. Namaz da kılsa ap olmaz, haça da gitse ap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 وَالْجُلُوُسُ عَلَيْهَا فِسْكُ وَالْتَّلَذِذِرِ بَا كُفُرُ Çalgı aletlerini dinlemek günahtır. Uuuu! Şimdi herif teyip kulağında yatıyor. Tuvalete kadar televizyon koymuş. Nere girse çalgıyla. O araba çalgı, otobüse bin çalgı, uçağ bin zurna. Ya hule ve la. Ya öleceğiz bir gün ya zikirlen ölelim bu. Çalgıyla öldürmeyin bizi ya. Çalgı çalınan mecliste oturmak fasıklıktır yani yoldan çıkmak.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 kimse peygambere isyan etmesin kimse şerahatı inkar etmesin işte o musallada görüşürüz ahirette de görüşeceğiz evet efendim kardeşlerim televizyonlar, İslami radyolar çalgı türgülü müzikler yayınlıyorlar fetva verilir mi? verilmez ancak def def çalmak hakkında da pek müsaade yoktur velakin düğünde sallallahu aleyhi ve sellem def çalmaya müsaade etmiştir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 Hatmi Kur'an'ı bırakıp sade onu okumak ve dini ondan ibaret bilmek, namaz abdest her şeyi bırakmak, bir mevlüt okumak, dinim tamam oldu zannetmek bunlar yanlıştır. Anladınız değil mi? Yoksa peygamberi etmek büyük fazilettir sallallahu aleyhi ve sellem. Ama sonradan mevlüt ne oldu? mevlütanların para tuzağı oldu. Onun için yazan, mevlütü yazan Çelebi Hazretleri,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 أستعيد بالله كلا يا بل وجدت راقا قلما راق ظن أنه الفراق والتفج الساق بالساق يا ربكي يومئذ المساء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 مَي يَجْرِك سُدَا أَلَمْ يَكُنُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ لِيُمْنَى ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ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 Hadi söyle. Kur'an medresesinde okuyor. Beş velesiz kitapları, Arvin teorilerini, Yunan'ın maşattaşını okumuyor ki. O tabi cevabını verir. Onun cevabı kabul. Değil mi? Ya İbrahim Nesefi Hazretleri vefat etti. Melekler geldi. "Şu halde cevap verecek. Dedi ki düz yazıyla mı cevap vereyim, şiir mi söyleyeyim?" Hayır mübarekle. Konferans mı veriyorsun? Dediler Şi "Şiir söyle ya. Bir de senden duyalamış böyle de bir cevap duymadık."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 Yemiş içmiş, şişmiş şişmiş ooo kaç yüz kilo Allah'ın dinde teraziye konacak sihrisine kadar gelmeyecek çünkü orada et kemik tartılmıyor iman amel takva tartılıyor ölüm ibret olsun Kâb-ı mevcivâ biz olarak ölüm size yeter Resulullah buyuruyor ölümden ibret almayan daha bir şeyden ibret almaz inşallah vaazlanırız, dersleniriz, öğütleniriz, tevbe ederiz, bu yola döneriz bir daha terk etmeyiz Allah'ın dostlarından ayrılmayız. Düşmanlarını sevmeyiz. Evet, el-mer-u mâmin habbe kişi sevdiğiyle beraberdir. Alimleri, salihleri, velileri seversek inşallah cennette beraberiz. Kafirleri, münafıkları, fasıkları seversek Allah yolunda cehennemde bir olmak var. Tedbirimizi alalım. İnşallah imanımızı, Rabbimize emanet edelim. Ve bu milleti de bu cemaatlere, bu sohbetlere davet edelim. Zira...